Merhaba açık radyo dinleyicileri, Dünya Okumak programından bir kez daha canlıdan Aytaş'la beraber sesleniyoruz. Merhaba ben Aytaş Timur, hepinize iyi haftalar, iyi akşamlar diliyorum. Geçtiğimiz cumartesi günü bir gıda çalıştayı yaptık Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bugün e, Akif'le beraber bu gıda çalıştığındaki izlenimlerimizi paylaşacağız. Doğru söylüyor muyum? Doğru söylüyorsun. Şimdi izlenimin ötesinde... Daha nasıl iyiye gideri de tartışabiliriz belki. Aldığımız ilhamı vesaireyle tartışabiliriz. Bir tık öteye de taşımak lazım elbette. İddialı. Şimdi önce bunun geçmişinden azıcık bahsedeyim ben. Bu gıda çalıştığı 3 sene önce yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. O zaman Yeryüz Derneği bunu tek başına yapmıştı. Ama daha yola çıkarken hedefi bir çalışta yapmak olduğu için Gıda ile ilgilenen bütün gıda topluluklarını topluluk destekli tarımları, katılımcı onay sistemini, hatta organik tarımla ilgilenenleri ve en nihayetinde gıda kooperatiflerinde sürece paydaş yapmayı hedeflemişti. Nitekim ikinci yılında 5-6 paydaş buna kulak verdiler. Bu Kulak verdiler doğru bir laf değil. Bu çağrıya ses verdiler. El ve verdiler. El verdiler ve katıldılar. Gerçekten o zaman niteliği biraz daha arttı. Bu sene çıta da biraz daha yükseltildi. Tam 17 tane gıda topluluğu, e, gıda kooperatifi örneğin gıda ko topluluklarından örnek vermek gerekirse İzmir'den Bitot, evet. İzmir'den Homeros, Adana'dan Adana Gıda Topluluğu, Antalya'dan Antalya Gıda Topluluğu, İstanbul'dan yine Yeryüzü Derneği, bunun yanı sıra Kadıköy Kooperatifi, Koşyolu Kooperatif Girişimi, Beşiktaş Kooperatifi Girişimi, bla bla bla böyle. Hepsini ezberden sayamayacağım. Gerek yok zaten. 17 tane gıda ile ilgilenen kurum çok uzun bir hazırlık süreciyle toplantıyı organize ettiler. Aslında bu önemli bir başarı bence. Yani bir araya gelip organize etmeleri önemli bir başarı. Tabi bu bu kadar ön hazırlık, bu kadar insanın kafa kafaya vermesi, sadece 60-70 tane gönüllünün çalışması, çalıştayın niteliğini de arttırdı. Böyle çalıştaylar organize etmek zor iştir. Yani gerçekten kolay iş değildir. Zor iştir sabah çünkü 8'de başlıyor işte akşam 9'a kadar filan sürüyor akşam e, bu sene bir de bir tekne gezisiyle şenlendi e, belli bir başına bir zor iş o yüzden ben emeği geçen herkese buradan Açık Radyo adına teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Evet teşekkürün en büyüğünü hak ediyorlar hakikaten burada tabi konsept üzerine de konuşmak gerekir. Özellikle sabah oturumunda bir yurtdışı deneyimi paylaşılıyor her seferinde. Bu aslında benzer yaklaşıma sahip grupların benzer sorunlara ne tür çözüm önerileri sundukları bir çerçeve sunuyor. Bir tarafta ilham alınacak bir oturum haline geliyor. Burada grupların süreç içerisinde belki çalıştay nihai bir sonuç olarak gözükse de süreç içerisinde grupların birbiri, birbirleriyle etkileşimi, birbirleriyle sorunlara dair verdikleri tepkilerde bir sinerji, bir ortak dil demek istemiyorum ama Bitkeş'ten canlandı bir dil olsun. Onu üretmekte katkı sunuyor. Özellikle forum kısmı, en değerli kısım, gıda, kolik, gıda toplulukların kendisi ve gıda topluluğun üyesi olan kişiler, temalar etrafında çözüm yollarını arıyor. Herhalde en yaratıcı kısmı bu değil mi? Şimdi önce sabahki oturuma bir bakalım ve geçmişte hatırlayalım istersen. İlk yıl Fransa'dan AMAP'tan iki temsilci evet. gelmişti. Fransa'daki AMAP örneği çok kıymetli çünkü bir milyona ulaştığı söyleniyor. Fransa'da gıda topluluğundan gıdasını temin eden insan sayısının. Fransa zannediyorum Türkiye kadar nüfusu olan bir yer ve bir milyon çok ciddi bir rakam. O yüzden onların aktardığı deneyim çok kıymetliydi. Üstelik de Türkiye deneyimine çok benziyordu. İkinci yıl İtalya'dan konuklar geldi. Bu yılda Polonya'dan bir konuk geldi. Paulina ismi. O kendi gıda topluluğu deneyimini aktardı. Ve arkasından sorular geldi. Şimdi soru cevap kısmında çok ilginç bir şey oldu. Paulina konuşmasında sistemlerinin tamamen güvene dayandığını söyledi. Israrla. Buna rağmen üst üste insanlar sorularla sertifika var mı? Nasıl denetliyorsunuz? Nasıl güveniyorsunuz? diye üsteledi. Ve en sonunda Paulina biz sadece güvene dayalıyız dedi. Şimdi demek ki bu işleri yaparken içinde bulunduğunuz kültürel ortam da çok önemli. Evet. Burada Türkiye'de bu soruların bu kadar üst üste gelmesinden ben insanların birbirine güveninde müthiş bir erozyon olduğunu hissettim. Bu üzücü bir şeydi. Pavanölelerde nasıl olup bittiğinin aslında hiçbir önemi yok. Önemli olan bizim burada nasıl yaptığımız. Nasıl aynı olduğu. Ve gerçekten ben, işte sen de biliyorsun ben yeryüzü derneği küçük yalı gıda topluluğunda 8 senedir gönlülük yapıyorum. Bize gelen insanların da en çok sorduğu şey belki de biz artık kanıksadığımız için bunun bu kadar siyah beyaz ayırdığına varamıyordum ben. Ne, neye, neye güveniyorsun bunun? Ya kimyasal atarsa, ya bizi kazıklarsa, ya halden alıp gönderirse falan gibilerden pek çok soru. Bu tabi sabah oturumda beni üzdü gerçekten. Yani güven kalmamış. insanlar birbirine güveni kalmamış. Bunu yeniden tesis etmek için de gıda toplulukları belki bir başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Orada bu yabancılaşmanın ortadan kalktığı halde böyle bir soru geliyor. Üreticiyi tanıyorsunuz. Yıllardır ürünü tüketiyorsunuz belki. Ona rağmen mutlaka bir aygıt ...üretme ihtiyacı hissediyor. Bu bir doğal hakkı mıdır? Türeticilerin evet hakkıdır. Ama bunu ısrarla talep etmekte... ...başka bir madalyonun öbür tarafını... ...gösteriyor. Ama herhangi bir markete gittiğinde... ...raftaki hiçbir ürünü sorgulamıyor. Kimin ürettiğini sorgulamıyor. Nereden geldiğini sorgulamıyor. Fiyatına bile belki bakmıyor. Diğer taraftan... ...bana hep GDO tartışmalarını... ...hatırlatıyor. Böyle, böyle bir tartışma... Neredeyse e, ekolojik sertifikalı ürün ben temizim diye bağırıyor ama GDOlu ürün kullanılan, GDOlu e, katkı maddesi kullanılan herhangi bir ürün üzerinde bir e, en ufak amblem yok. Sanki doğruluğunu, gerçekliğini ispat etmek zorundaymış hissi uyandırıyor. Hakikaten bu e, acı verici bir durum. Ne kadar yabancılaştığımızı da gösteriyor. Zaten konvansiyonel alanda aslında gıda söz konusu iken, düz söz konusuyken ellitilecek hiçbir şey yok ki. Neresinden baksanız gıda değil yani. Bunu da pek çok insan biliyor, deneyimliyor, yaşıyor, tadıyor, kokluyor. Ama öte tarafa geçtiğimiz zaman bu da başka bir dünya var. Bu, bu bu bu dünyada da güven önemli bir kriter. E bu kadar erozyona uğraması aslında toplumunda ne kadar erozyona uğradığını gösteriyor. Benim için üzücü olan buydu. Anladınız muyum? ikinci kısmı? Şimdi ikinci kısım onu da ikiye bölebiliriz aslında bu çalıştayda özenle üzerinde durulan bir bölüm var. Tam bir buçuk saat boyunca bütün seminerler durduruluyor üreticiler uzun bir koridorda masaların üzerinde ürünlerini açıp insanlara tattırıyorlar şimdi bu deneyimi biz nereden öğrendik ona bir selam gönderelim bu deneyimli biz ta İtalya'lardan Slow Food Hareketi'nin kurucusu, Terra Madre gününün organizatörü Carlo Petrin'den öğrendik. Carlo Petrin'i çünkü diyor ki, eğer diyor gıda üzerine çalışacaksak, geleneksel gıdayı ön plana çıkartacaksak bir kere bunun yanına aşçılığı koymalıyız. Çünkü ancak geleneksel yemekleri tatmaya devam ederek geleneksel gıdaya olan talebi de yüksek tutabiliriz. Bu nedenle bu çalıştayda da konuşulan hoş bir şey vardı. Akşam Sarıyer Belediyesi'nin ücretsiz tahsis ettiği bir teknede gezinti yapıldı. Ve bu teknede nohutla pilav <gülüyor> devam edildi. <edeyim. gülüyor> Şimdi bu bazı insanlara çok ters geldi. Ya. Akşam akşam ne nohutla yani teknede hiç... <gülüyor> değil mi? Mesela o teknelerde nişanlar yapılıyor. Mezuniyet törenleri hiç görür müsünüz yani nohutla pilavı değil mi? Eee <gülüyor> <gülüyor> Evet görmek gerekiyor. Yani biz biz yani gıda çalıştığın akşamında nohut pilav ve ayran. Ondan sonra mı? Sonra da helva vardı. <gülüyor> Güzel bir dörtlü oldu yani böyle. Hoşaf eksikti bir tek. Belki hoşaf da olsaydı. Ya hoşaf da... atölyesi olup yapıp <gülüyor> orada burada <hoşaf>. yapılır. <gülüyor> aşırı olabilirdi. İnsanlar tadıyorlar. Şimdi bu Carlo Petrini'nin aşçılığı yanına koymalıyız dediği şey. İkincisi Carlo petini diyor ki müziği koymalıyız yanına. O yüzden akşam teknede horon tepildi mesela. göbe katıldı filan böyle. Bu tabii çalıştığın içine de konsun diye ben aslında 3 yıldır uğraşıyorum. yani Bunun için e, savlıyorum. Ama gerçekleştirmiyoruz bir türlü. Hakikaten zor böyle bir organizasyon çünkü. Müzikte de nasıl olur bilemiyorum. Belki açık alanlarda bunu yapmayı başarsak daha kolay olur. E üçüncüsü de diyor akademisyenleri koymak lazım ki onlar olan biteni kahramsallaştırsın. O yüzden de seni çağırdım işte. <gülüyor> <gülüyor> Topluluğa referans vermedin ama Orada Karlo Petrini'nin belki de Bir tarafı da şenlik dediği bir tarafıyla Grup dediği o topluluğu Öncülemek de gerekiyor Aslında şenlik kavramı Ivan Lich'ten öğreniyoruz evet. Yani Ivan Lich diyor ki herhangi bir şeyi insanlar için Katlanılabilir diyelim mesela Sürdürülebilir tam kesmiyor burada yani. Katlanılabilir içine dahil olmaya Devam arzusunu onda yüreklendirecek şey şenlikli olması. Bu nedenle kapalı salonlara gidip uzun uzun seminerler dinlemek zaten sıkıcı bir şey. Ve katılımcı sayısını düşünen bir şey. Onu engellemek için yabancı konuk dışında hiçbir konuşmanın olmadığı bir çalıştay organize ediyoruz 3 yıldır. Ne yapıyor insanlar? Çeşitli konu başlıkları var. Tam 6 farklı başlık. Bu yıl yanlış hatırlamıyor. Doğru hatırlamıyor değil mi? 6 farklı başlık. 4 müydü yoksa? Dört'tü galiba. Dört farklı başlık. Dört farklı i̇ki, sınıfta iki insanlar olur. giriyorlar ve herkes konuşuyor. Hatta ilk yıl bir sınıfa fazla insan girerse diye alt başlıklara ayırmayı bile düşünmüştük ve bunu da başarmıştık. Yalnız tabii Açık Radyo'nun sevgili arkadaşlarını fazla başına ağrıtmayalım istersen. Ben bugün için Mozart'tan Alaturka'yı seçmiştim dinleyelim diye. Yalnız bu Alaturka'yı ilginç bir şekilde benim çok sevdiğim bir mandolin üstadı var. E, üstad demiyor aslında. Ona, e, çok iyi çalan insanı ne diniyordu? E, ah, gelmedi sözcük. Ustası deyip geçelim. Değil onun bir özel sözcüğü var. <gülüyor> gelmedi Ma Paris Perisidakis'ten Mozart'ın Alaturka'sını dinleyip sonra devam edelim. Çukma arşanı dinledik mandolinle. Bak arada o sözcüğü hatırlamıştım tekrar. Yine mi? Virtüoz mu? Virtüoz ha virtüoz Paris Perisinakisten. Şimdi biz gıda çalışdayımza beğendi mi vardı hepsi Evet. Enerjim etsin <gülüyor> <ya. gülüyor> <gülüyor> <Sen gülüyor> Mandolin çalmak zor bir şeydir yani <gülüyor> şimdi e, çalışdayla ilgili senin izlenimlerin ne? Benim en çok hoşuma giden şey Normal şartlarda, çalıştaylarda herkesin bir şeyi bildiği varsayılır ve bir seviye tutturulur. Gelen insanların düzeyini ne olduğu önemsenmez. Bizim gıda çalıştayında sabah atölyelerle başladı. Yani ilk defa gıda meselesine kafa yormuş, evde bir şey yapmak isteyen insanlar sirke, turşu, bir şeyleri yapmak isteyen insanların günlük hayatına adapte edebilecekleri bir şeyle başladı. Hemen arkasından e, yurt dışı örneği, Polonya'da nasıl oluyor bu işler? Arkasından birazcık daha odak gruba dönüyor. Tematik tartışmalar. Tematik tartışmaların en önemli yanı şu. Kendini ifade edebilmenin e, bir ön koşulu gibi sanki. O sorunlu dertlenip o sorun üzerine kafa yormak. Toplamda baktığımda gıda çalıştayına gelen ilk defa merak edip gelen duyup gelen daha önce gelmiş olan hatta hatta bunu beş yıldır altı yıldır bu meseleye kafa yormuş evinde ekmeğini yapan insanların bile bir arada olabileceği bir konsepti üretmek hakikaten en değerli şey bu. Toplamda burada bir etkileşim var etkileşim dediğimizde zaten o grup dinamini üretiyor gıda toplulukları dediğimiz şeyi birbirlerine umut veren, motivasyonunu yükselten hakikaten ne kadar çok insan bu meseleyi dert ediniyormuş diyebileceğimiz çalıştaydan sonra e, sanki aşık bir genç gibi oh ne güzeldi diyebileceğimiz bir atmosfere götürüyor. Umudu büyütüyor. Ben mesela çalıştay esnasında biriyle tanıştım ismi Ercan. Düzce'den gelmiş ve 3 yıldır geliyormuş. Neden 3 yıldır geliyorsunuz dedim. Ne iş yapıyorsunuz dedim. Ben önce onu çiftçi zannettim. Düzce'de il özel üzeri idaresinde çalışıyormuş. Yani çok ilginç. Düzce'de dedi bir gıda topluluğu kurmak için 3 yıldır buraya geliyorum ama Düzce'den gelen kimseyle tanışamıyorum. İkinci bir kişiyi bulsam git dönüp Düzce'de gıda topluluğu kuracağız falan diyor. Çok ilginç yani kalkıp bunu takip edip Düzce'den buraya kalkıp gelmesi insanların çok ilginç değil mi? İlginç ve normal şartlarda ver vernaküler alan diye tanımlıyor. İliçe referans verdik. İnsanın kendisinin yapabildiği şeyi unutup yeniden hatırlama süreci gibi ekşi mayalı ekmek atölyesinde Burak'a ve Murat'ı etrafında sandalyeleri çevirip insanlar pür dikkat dinledi. Evet. Halbuki bundan ...çok değil belki 15 yıl önce herkes... ...20 yıl önce herkes evinde ekmek yapıyordu. Çık biraz daha çık. <gülüyor> Çok <gülüyor> mu iyi niyet <gülüyor> Yani o, o sanki onlara anlattıkça... ...zihinlerindeki o eski... E, ...ekmek yapma, ekmek kokusur... ...imgelemi o hissi falan... E, e, ...canlanıyordu sanki. Ben turşu atölyesine girdim örneğin. Turşu atölyesini anlatan... ...turşu duruşundan gelen kadın arkadaş... Ona probiyotik turşu atölyesi deyince oradan biri itiraz, itiraz etti. Turşu zaten probiyotik midir dedi. Ben dedi anneme ulaştım. Onun yaptığı turşu probiyotik değil. Onun annesine ulaştım. Onun da annesine ulaştım. Ama turşu probiyotik bir şey unutulmuş dedi. Çok ilginç. Bak 3 kuşak gitmiş kadıncağız. Yaşını hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ama turşu dedi sirke koyarsanız probiyotik olmaz dedi. Çünkü bakterileri öldürür falan diye anlattı. Çok da güzel bir atölyeydi. Bunlar tabi bizim belliğimizin bir yerlerinde kokusuyla, tadıyla, anılarıyla yaşayan gıdalar. O yüzden zaten kıymetli ve insanları çekiyor. Bunu kaybederken de kıymeti anlaşılıyor. Gıda çalıştığı bu anlamda, senin dediğin gibi buna yeniden hatırlatması, yeniden düşünürtmesi açısından önemli. Her gıda çalıştığından sonra da bize gelen mailler, o heyecan, senin demin, kullandığım metafordaki gibi, genç ve aşık gibi herkesi heyecanlandırıyor, kalbini titretiyor. Güzel bir iş yaptığımıza dair insana yeniden bir umut veriyor. Ona katılıyorum. Bir de tabii burada çalıştayda başından beri özen gösterilen bir şey var. O da insanların dinlemediği, konuştuğu bir çalıştay. Çünkü buna ihtiyacı var insanların. Hele gıda üzerine konuşuyorsak aslında herkes gıda konusunda uzman. Çünkü herkes yemek yiyor. Deneyim pratiği çok fazla. Deneyim pratiği çok fazla. O yüzden Konuşması, şey yapması çok fazla. Yani çok normal. O Dinlemek yerine. Bunu da çalıştığa sağladığı için katılım artıyor. Bu sene herhalde 700 kişi gelmişti. Ve 700 kişi sabahtan akşama kadar orada kaldı. Bu da önemli. Yani böyle bir azalan, kapıya sigara içmeye çıkan büyük bir kitle yoktu benim gözlemlediğim Bilmiyorum sen nasıl gördün ama. Üzerine yemek atölyesi mi o eklense daha güzel olur? <gülüyor> <gülüyor> tuba, tuba geldi. İstanbul Food, işte yerel Ürünler, yerel tatlar vesaire. Aklıma ilk çağrıştırdığı şey olmuştu. O eski o geleneksel ürünle yapılan yemek mümkün bunların hepsi. Tabii. Üreticilerin katılımını yoğunlaştırmak da çok önemli. Ben e, gerçekten çok kalabalıktı ve oradan oraya koşturdum falan böyle. Çok insanla karşılaştım. Tabii böyle bizim için bir karşılaşma yeri de olmaya başladı artık çalıştay. O yüzden çok dikkat edemedim ama ne kadar çok üretici gelirse onları bir saymak, özen göstermek de önemli. Çünkü üreticilerin gelişiyle bu bir tam bir anlamda kazanacak. Ee, senin de geçenlerde sohbet derken bana söylediğin gibi salonlarda konuştuğumuzu o üreticiler yaşıyor, yaşıyor zaten. Biz orada atalık tohumdan bahsediyoruz. Onu eken, ondan burday yapan taş değirmende öğüten insanlar orada. Evet. O portakalı değil mi? O yerel ayva üreten insanlar orada. O yüzden salondan koridora taşmak, üreticiyle tanışmak, sohbet etmek çok önemli gibi geliyor bana. Bu deneyim hakkında bir de sen, seni dinleyelim çünkü bu konuda da hakikaten çok iyi fikirlerin oluyor. Burada işin 3 paydaşı varsa temel paydaş ve sorumluluğun en fazla olduğunu varsaydığımız grup üretici grubu. Hayatını devam ettirmesi gerekiyor. Hayat, hayatta kalması gerekiyor. Mayışetini karşılaması gerekiyor. Biz de destekçiyiz kent olarak. Kent merkezli bakmamak gerekiyor üreticiye. Üretici olmasa bizim ulaşabileceğimiz o yerel gıda falan yok. Biz tohumu falan saklamıyoruz. Yani tohumu saklamıyoruz. Ne kadarını sakla saklamak demek şu demek yani. Sürekli üretmek aynı türü üretip onu... İnsanların tüketimine sunmak demek. Burada bizim pozisyonumuz üretici yoksa türetici falan yok. Geleneksel tür de korun, korunmaz. Geleneksel tat da korunmaz. Hiçbir şey korunmaz. Bizim en fazla yaptığımız şey kavrama düzeyinde. Bu geleneksel tohumdur. Bu yerel tohumdur. Evet aman bunu kaybetmeyelim deyip kavrama düzeyinde söz ifade etmektir. Ama onu yaşayan, onu yaşayan öyle mi? O yaşamasa bu ritüellerin hepsi kaybolacak. İstanbul'da... E, ...yerel tür buğdayı muğdayı yetiştirme... ...şansın yok ki mandalina mı dikeceksin? Benim balkonumda limon ağacı var... ...verdi üç tane. O kadar. <gülüyor> Güzel miydi <bir> tadı? <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Butik. Onun için... ...oradaki üreticilerin varlığı... ...gıda çalıştayını... ...çalıştay demesek de şenlik mi desek... ...lafına götürüyor. Onlar gelmese... Tatsız tuzsuz bir şey olur. Kuru, olur, evet, Kuru olur. olur. Bugün de dünyayı okumanın sonuna geldik. Bizi dinleyen sevgili okurlar eğer bize ulaşmak isterlerseniz, isterseniz dünyayı okumak.gmail.com'dan bize yazabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşabilir, sorularınızı sorabilir, önerilerde bulunabilirsiniz. Biz dünyayı okumakta her hafta bir yazarı ya da bir ilhamı çağırıyoruz. Bugünkü gıda çalıştıydı da bizim için ilham tadındaydı. O yüzden bu konuyu konuştuk her yıl yaptığımız gibi. Gelecek hafta yeni bir konuk, yeni bir yazarla tekrar birlikte olacağız. E, ayrılmadan önce ben Aytaç Timur. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta diliyorum. Ben Akif Pamuk. İyi akşamlar. Dünyayı Okumak